Ey Kadir Hakîm, ey Rahman-ı Rahim, ey Sadıkul Va'dil Kerim, ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kahar-ı Zulcelal. Bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şû'unatını tekzip edip saltanat rubûbiyeti'nin kat'î mukteziyatını ve sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının hadsiz dualarını ve davalarını reddederek, küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmekle, senin azameti kibriyana dokunan ve izzeti celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkati rübubiyetini müteessir eden ehli dalalet ve ehli küfrü, haşrin inkarında tasdik etmekten yüz bin derece mukaddessin. Ve hadsiz derece münezzeh ve alisin. Böyle nihayetsiz bir zulümden, bir çirkinlikten, senin nihayetsiz adaletini ve cemalini ve rahmetini takdis ediyorum. Subhanehu ve teala amma yekulune uluven kebira ayetini vücudumun bütün zerratı adedince söylemek istiyorum. ''Belki senin o sadık elçilerin ve o doğru dellalı saltanatın Hakk'a'l-yakîn, Aynel-yakîn, İlmel-yakîn suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine ve alemi bekada ihsanatının definelerine ve darısı adette tamamiyle zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadet, işaret, beşaret ederler ve bütün hakikatların mercii ve güneşi ve hamisi olan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 Küre-i arzı bir zikirhaneyi azam bu kainatı bir mescidi ekber hükmünde göstermişler. Ya Rabbi ve Ya Rabbe semâvâti vel ardîn, ya hâlikî ve ya hâlikü külli şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemini ile ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyatı ile eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana musahhar eyle ve matlubumu bana musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap ve bana ve ihvanıma imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Hz. Musa aleyhisselama denizi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 Ve cennetül firdevste mesut kıl. Amin, amin, amin.